Fakirler 95.0 Açık Radyo'da, Bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz'i Beykoz Denizliler Derneği'nden Kaptan Hasan Gültekin ve Kaptan Yaşar Develioğlu ile yapıyoruz. Yaşar, Hasan hoş geldiniz Açık Deniz'e. Hoş bulduk. Bir kısa e, sizleri tanımak istiyorum. Biz de daha yeni tanıştık aslında. Kardeşim Bergil Gök için e, yat kaptanı ehliyeti almak istiyor. Bu eğitim süreci içinde... Özellikle Hasan e, Gültekin'le e, tanışıp e, sonra bana telefon etti. Abi inanılmaz e, işini iyi bilen biriyle tanıştım dedi. Ben de e, hadi hemen sadyo programı yapalım dedim. Şimdi e, önce Hasan'ı tanıyalım. Hasan, tanıyorum. Hasan e, nerelisin, nerede büyüdün? Aslen Rizeli'yim. Beykoz'da büyüdüm. Beykoz Denizlik Meslekçesi 1982-83 mezunuyum. 1983'ten beri denizde çalışıyorum. 2013 yılı itibariyle aktif kaptanlık hayatımı sonlandırdım. Şehir hatları işletmesinden emekli oldum. Bundan sonra iki denizcilik firmasında üstte işte eğiticilik, yani hocalık yapıyorum denizcilik üzerine. Denizde güvenlik dersleri veriyorum. Peki Yaşar sen? 1964 İstanbul Beykoz doğumluyum. Ee, ben de 81-82 Beykoz Denizler bir Denizcilik Okulu'nda yazılıyım. Ee, yaklaşık 38 sene bir fiil denizlerde çalıştım. En son şehir hatlarından emekli oldum. Son 7 seneden beri de bir e, denizcilik eğitim kurumunda e, usta eğitici olarak çalışmaktayım. Evet, şimdi bugün sizi e, programa davet etmemin asıl nedeni deprem yaşadığımız afet dönemi. sizde. Arama kurtarma konusunda eğitimler veriyorsunuz. Şöyle ben işte 25 yıl olduğu bu programı yapıyorum. Genel çoğu zaman programlarımda denizcinin disiplini, yani teknedeki yaşam disiplini karaya aktarmak gibi bir şeyim var, önerim var. Çünkü yani işte hani biz karada insanların su tasarrufu, enerji, elektrik tasarrufu vs gibi çok atmama gibi şeyleri talep ediyoruz. Zor bir becerili. Ama tekne zaten kendisi sana bunu öğretiyor. Yani sen teknede su tasarrufu yapmazsan susuz kalırsın denizin ortasında. Elektriğini adam gibi tasarruf etmezsen Peki. <gülüyor> Peki şimdi sizlerden şunu isteyeceğim. Arama kurtarma özellikle ilgilendiriyor bu depreme bağlı olarak. Bir önce bir gemide yaşanabilecek bu tür kriz anları nelerdir? Ee, buradan e, bu yaşadığımız afire gönderme yapabilir miyiz? Bir de yaşanabilecek birçok tehlikeli durum var. Bunlardan bir tanesi yangın. Bir diğeri korsan saldırısı. Bir başkası geminin çatışması. Bir başkası geminin karaya oturması, su alması... Daha da önemlisi bu birkaç senaryonun bir arada cereyan etmesi. Hı hı. Böyle durumlara hazırlık için gemilerde gemi adamları gemiye çıkmadan evvel bizim gibi kurslarda eğitim aldıkları gibi bunun dışında gemide de rolet alimleriyle bu olağanüstü durumlara hazırlanıyorlar. Gemide olağanüstü durumları yöneten kişi geminin kaptanıdır. Geminin kaptanı bunu geminin personelini ikinci kaptan vasıtasıyla Eğiterek sağlayabilir. Geminin personeli eğer yeterince eğitimli ve donanımlı değilse, gemisini iyi tanımıyorsa, bizim tabirimizle gemisini avucunun içi gibi bilmiyorsa, gemide ne yapacağını şaşırır. Dolayısıyla gemi adamlarıyla ilgili anlatılan dışarıda duyduğumuz efsaneler, gemi adamları akşamdan sabaha kafayı çekenler, şuurları kapalı bir şekilde yaşarlar söylemi gerçeğin yansıtmamaktadır. Çünkü gemi adamlarının gemide yedek oyuncuları yoktur. Gemi kaptanı gemideki personeliyle bütün bu işlerin üstesinden gelecek olan kişidir. Gemi kaptanı bu nedenle gemide geminin disiplinini de sağlamakla mükelleftir. Dolayısıyla bir gemi kaptanı gemisinde nasıl gibi bir kamu otoritesi varsa devlet işleyişinde gemideki en üst düzeydeki kamu otoritesi Donatan adına kaptandır. Kaptan gemi personelini sürekli olarak 15 günde bir yapacağı gemiyi terk, yangın gibi role talimleriyle eğitmek zorundadır. Bunu da gemide ikinci kaptanı vasıtasıyla yürütür. Tabii ki gemi personelinin bu eğitimlere özverili bir şekilde katılması gerekiyor. Bunu bir yük gibi değil de başına olağanüstü bir durum geldiğinde durumu kontrol alabilmesi için yapması gerektiğini Hatırından çıkartmaması gerekiyor. Peki, şimdi paralellik kurmaya çalışıyorum. Sonuç olarak mesela yönetim dedin. Şu anda yaşadığımız afetli temel problemlerimizden bir tanesi yönetim. Evet, yani eksikliği diyelim. Eksikliği, ya yetersizliği ya da gecikmiş olması vesaire. İkincisi ki mesela bu aşağıdaki sizin ders ponosunda hızlıca bir göz attım. Mesela boğul denize adam düşme yaşanan şeyler ki bu enkaz altındaki kalan insanlarla da benzeşiyor. Yani bir adam düştüğü zaman boğuluyor. Ne kadar? Onu bir şey anlatır mısın? Boğulma dediğimiz şey beyne oksijen gitmeme halidir. Burada yaklaşık 4 dakika sürebilir. Bir sonrası? Bir sonrası artık adam boğulmakla karşı karşıya. Yani artık onun kurtulma ihtimali neredeyse kalmıyor. <gülüyor> Şimdi bu e, deprem hadisesinde karşımıza çıkan uyumsuzluklardan bir tanesi de havanın soğukluğu. Dolayısıyla insanların karşı karşıya kalabilecekleri te tehditlerden bir tanesi de hipotermi. E, hipotermi de birkaç saat sürebilir. Havanın sıcaklığına bağlı olarak değişkenlik gösterir bu. Hı hı. E, bu hipotermiyi atlatabilmesi için e, insanların yani yanlarında ne var bilmiyoruz. şimdi. Yerin altındalar sınım durumu orada nedir, yanlarında herhangi bir eşya var mı, bir battaniye var mı, üzerlerinde bir elbise var mı, zeminin durumu nedir bunları bilmediğimiz için bu konuyla ilgili afaki bir şey söyleyemeyiz. Hı. Ama denizde bunu biliyoruz, denizde eğer bir adam çıplak bir vücutla suya düşmüşse, suyun sıcaklığı sıfır derece ise, eğer üzerine mersin suyu giydirebilmişsek, giyebilmişse bunu, Yaklaşık 6 saat boyunca vücut ısısı 35'te kalacaktır. Dolayısıyla normal bir vücut ısısı bir insanın 36.7'dir. Bu adam 6 saat boyunca canlı kalacak demektir. Peki şimdi şöyle yapalım. Bir deprem öncesi var. Bu zamanı belli değil. Yıllara yayılabilir. Çünkü burada sağlam inşaattan söz ediyoruz. Deprem sırasında acil ihtiyaçların stoklanmasını daha söylediyoruz gibi. Bunun zamanı belli değil. Bir de deprem anı var. O işte 30 bir buçuk dakikalar arasında değişebiliyor. Bir de deprem sonrası var. Ben bugün biraz deprem sonrasını konuşmak isteyeceğim ama şunu sormak istiyorum size. Mesela denizden adam kurtarmadı. Gemidekilerin ne yapacağını biliyoruz. Yani, Biz, yani bilmemiz için şey yapıyor. Yani daha önceden bir et alemi yapıyoruz. Hı hı. Şimdi var olan bir şey, bir tehlike söz konusu. Biz bu tehlikeyi bildiğimiz için önceden hazırlığını yapıyoruz. Bu oraya uygularsak yani ilk iki şey e, söz konusu olan. Yani e, böyle bir şey başımıza gelebilir. Nasıl takım oluruz, ekip oluruz. Sonrası nasıl davranırız. O en son konumuz hı hı. Ama ilk önce olmadan önce bunun tedbirini alacağız. Kim ne yapacak? İşte bir yangın olursa hortumun başına kim tutacak? Bombayı kim çalıştıracak? Hortumu kim çekecek? Bizde her şey standart. Standart olduğu takdirde rahat hareket ediyoruz. Herkes bir yere koşmuyor. Daha önceden çünkü bunun eğitimini yapıyoruz. Eğer ekran bölgesindeysem buraya uygulamak gerekirse enesilikteki o eğitimi evet. bunun sen eğitimini önceden vermen gerekiyor. Gerekli malzemeyi hazır tutman gerekiyor. Malzemen olsa dahi o malzemeyi kullanamayacak adamlar gördük. İşte dinç operatörleri arandı, bilmem ne arandı, o arandı, o arandı. Evet, bu arandı. Eğitime geleceğiz. Ben şunu da sormak istiyorum size. Ben kendi bildiğim kadarıyla denizde adam kurtarmada denize bir manken atılıyor. Sarı, geminin doğru, bu, doğru. yapılacağı belli manevralar. bizim mi? 18 Bizi 8 çizersin. Belki gemilerde de farklı bir manevra olabilir. Ama cansız bir manken atılıyor. Halbuki ben ...denize düşen insanın da bilmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Onu, bunu öğretiyor musunuz? Tabii ki. Yani denize düştüğün... Çünkü bir mankeni, canlı bir mankeni denizden almakla... Canlı bir, ...bir canlıyı denizden almak farklı bir şey. Yani onu atılan halatta muhtemelen o, o, o, düğümler vardır. O, 50 santimli bir, hani eli kayması diye geçen düğümler olması lazım. Ben, ben de çok. <gülüyor> tamam. <gülüyor> olması lazım. İşte teknenin ne tarafına doğru yüzmesi gerekiyor? İşte rüzgar, rüzgar altı mı? Rüzgar üstü mi? Kıçtan yanaşırsa pervaneye göre nasıl davranması gerekiyor? Bir şey lazım. Yani. şu. Bizim bu öğretmeniz bir. tekneyi indiren kişiler 5 dakikada denize indirecek şekilde hazır olmaları lazım. Yine şuura gittik. Yine bilince gittik. Yani gemi adamları bilinçleri açık Kulakları iyi duyan, gözleri iyi gören, göreve eren hazır. Çünkü denizde hangi tehlikenin ne zaman başımıza gelebileceği belli değil. Buna göre hazır olmak zorundalar. Bunun için diyorum dışarıda anlatılan efsane sözlere anmaması lazım denizciliğe çıkacak insanların. Denize düşen bir adamı mutlaka rüzgar altında bırakacağız. Biz rüzgarın üstünde kalacağız. 45 derecelik bir açıyla ona yaklaşacağız ve ondan sonra kurtarma müdahalesinde bulunacağız. Bu denize düşecek olan gemi personeline de ne tarafta kalması gerektiğini, nasıl geleceğimizi işte bu şekilde zaten anlatmış oluyoruz. Bu denize düşen insanla enkaz altında kalan insan. Şimdi enkaz altında kalan insanın denizde düşen insana göre çok büyük dezavantajları var. Çünkü denize düştüğün zaman ortada bir çok basit bir şey var. Denizde bir insan var yüzüyor. Burada da bir tekne var. Tekneye de eğitimi bir ekip var. Ama enkaz altında o yaşam boşluğu denen şeyleri nasıl oluşacağını bilemiyoruz. Kimisi geçenlerde televizyonda bir kız şey diyordu ben çok şanslıydım, iyi bir boşluğun içine düştüm diyordu. Hiçbir şey olmadan çiftli şeyler. Şimdi sizce bu konuda eğitim de veriyorsunuz. O yüzden bunun felsefesiyle ilgili de bu, bu, bu, bu, kafa yorduğunuzu tahmin ediyorum. Enkaz altında kalan insanları, kalacak olan bir sonraki defra. insanlara neler öğretilmelisiniz? Ne tahmin edersiniz? Mesela yaşamını sürdürmek için, en azından zaman kazanmak için bunlar öğreti, öğretilebilir şeyler mi sizce? Ne, e, i̇lk önce vücudun en büyük ihtiyaç duyduğu, denizde de bunu öğrettiğimiz şey, e, bir aya kadar yemeden içmeden durabiliyor insan vücudu. Ama susuz olarak yedi gün. En son birisini çıkarttılar, hatırlarsınız çişini, içtiğini, e, birkaç ay önce bir filmde seyrettiğini, oğluna da içmesi gerektiğini falan diye. Hatta e, Amerika'dan doktor arkadaş geldi, bir haftadan fazla nasıl yaşadığını, o günden fazla nasıl yaşadığını sordu falan. E, burada da yanlarında muhakkak su bulundursunlar. Yani yatmadan önce yanında bir su muhakkak bir pet şişenin içinde bulunur Bizim için en önemli olan şey su, vücut için. İnsan hayatı için. Ben geçen haftaki programımı şeyle bitirmiştim. Ben. Yani Biz bir deprem coğrafyasında yaşıyoruz. Dolayısıyla depremden sonra benim çok en önemlisi şey o. Neler yapmamız gerektiğini e, ilkokulda hatta ortaokuldan başlayıp liselerde ders olarak e, öğretilmesi lazım. Yani insanlarımızı diyelim belli bir vazide gelecek bir depremle Hemen kazı altında hemen Depremden sonra neler yapmıyor gerektiğini öğretilmesi lazım. Yani mesela bilmiyorum. Ee, Hasan sana sen denk düşünmü. Ben e, lisede otorokuda tarım dersimiz vardı. Bize denk düşmedi ama bizden evvelki nesillerde jeholemci dersi olduğunu gördük. Yani o kitapları şimdi sosyal medyada paylaşıyorlar. Biz onları canlı olarak gördük. Hı hı. Okumadık. Türkiye'nin bir kere deprem ülkesi olduğu gerçeğini Doğrusunu söylemek gerekirse hem de dahil birçok insanımız 99 depreminde öğreniyor. Hmm. Şimdi bu gerçeğini bir kenara koyalım. Ondan sonrası şuna bakalım. Yaşar Kaptan'ın dediği gibi bir adam 29 güne kadar açlıktan ölmüyor. Bir kere bütün halkımıza bu bilgiyi vermemiz lazım. Bir. İkinci, 7 güne kadar susuzluktan ölmeyeceği gerçeğini söylememiz lazım. Bunların için önemli insanın, insanın kendine olan güvenini sağlamak için. Yani sen bilgin varsa güçlüsün. Bildiğin kadar güçlüsün. Bildiğin kadar canlı kalabilirsin. Bu bilgilerinle beraber ne yapman gerekir? Asıl yapılması gereken dediğimiz gibi ilkokuldan itibaren özellikle deprem kuşağı üzerinde yaşayan bütün okullarda. Bütün okullarda ama. Depremde nasıl davranması gerektiği, depremin öncesi, sonrası ve ardından nelerle ile ilgili bilinçlendirme yapılması gerekiyor. Yani bir ders konulması. Ders konulmasını şunun için söyleyeceğim, ekleyeceğim size e, destek olsun diye. Biz nasıl gemide rolet talimi yapıyorsak 15 günde bir, mesela şöyle yapıp bırakabilirdik. Bir kere yapardık bu dersi bırakırdık. Halbuki öyle yapmıyoruz. 15 günde bir bu dersi yapmak zorunluluğu var. Bu tatbikatı yapmak zorunluluğu var. Diyelim ki 15 günde bir değil de senede 3 defa, 4 defa bu öğrencilere deprem tatbikatının Mutlaka çöp kalk şeklinde değil. Evet, Mesela bir yangın çıktığında hangi öğrencimiz hortumu takacak? Hangi öğrencimiz hortumun başına geçecek? Az evvel Yaşar Kaptan'ın değindiği gibi. Kim tüpü taşıyacak yangın tüpünü taşıyacak? Bu isimler her okulda, her bölgede önceden belirli olması lazım. Yani attım, kime geldiyse olmaması gerekiyor. Yani bu da neyi getirecek? Bu da devletin daha kolay bu işlere müdahale etmesini getirir. Tabii, tabii. Şöyle organize olacak şi, şimdiye kadar tanık olacağımız eğitim depremden kaçma eğitim. Evet. Yani git bir yere saklan. Nereye evet. saklanacaksın? Onun ötesinde bir eğitim yok. yok. Halbuki mesela soğukkanlılık, sakin olmak, evet. doğru kararları üretebilmek için çok önemli. Yani denize gündüz düşmüyorsa denize gece de Güzel düşmüyorsa gündüz. o zaman sen düştüğün zaman üzerindeki Feneri kullanmayı bilmelisin. Geminin tekrar ne zaman dözeceğine dair bir hesap yapıp o bataryayı uygun sürede kullanmayı akıl edinmen lazım. Mesela ben şeyi çok önemsiyorum ki ben mesela depremle ilgili bir dersimde fedasına başlık eklesem. Eylül becerisini geliştirmeyi mutlaka eklerdim. Çünkü bu son depremde gördük güzel bir zamanda taş devrine döndük. Elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla yani orada insanların e, tuvaletler gelinceye kadar tuvaletlerini yapmalarını öğretmemiz lazım. Bunun e, doğal malzemeyle yani beton tozuyla vesaire nasıl dezenfekte edilmesi gerektiği yani öğretmemiz lazım. Hmm. Sakin olmayı öğretmemiz lazım. Yani mesela bu son gelen profesyonel ekiplerden bir tanesini televizyonda gördüm. Adamlar enkazın altına giriyorlar. Yabancı bir ekipsi. Çok basit yani hiçbir modern bilgi içermeyen iki tane papuç ahşap. Bir tanesini zemine koyuyor, bir tanesini e, üstüne koyuyor. koyuyor. Bir çekişle demir bir çubuğu çakarak orada bir direnç, direnç e, merkezi şey, merkez Şimdi bu modern bir bilgi değil. Bilgi, bir çekiş bir çubuk e, çubuk. İlk idarede ne olsun diye söyleyeyim bütün çocuklarımıza mekanik bilgi vermemiz gerekiyor. Evet. Şu anda gençliğimiz evet teknolojik bilgileri harika ama mekanik bilgileri yok. Mekanik bilgi insana işte böyle zor durumlarda acil durumlarda olağanüstü durumlarda yaşama alanı açar. Evet. Zor durumlarda kaldıklarında. Biz zor bir coğrafyanın çocuklarıyız. Denizinde de karasında da zor bir coğrafyanın çocuklarıyız. Öyleyse ona göre donanımlı gençlik yetiştirmemiz gerekiyor. Tamam, yani sadece harika bilgisayar kullanan çocuklar ülkesi değil burası. Evet. Yani, harika kazma sallayan, harika orak sallayan çocuklara da ihtiyacımız var. Evet. En az o kadar. Evet. Yani en azından formasyonlarına bu bilgilerini bu becerilerini de katıldığı bir eğitim e, e, felsefesi kurmamız gerekiyor. Yani Mesela ben e, dediğim gibi deprem sonrasını çok önemsiyorum. Bu ...deprem galiba 99'dan daha fazla öğretici olacak... İnşallah. ...inşallah. için. Çünkü... ...99 depremi de biraz daha şanslıydık... ...çünkü bir yazın olmuştu... ...ısı evet. meselesi yoktu... ...bötenme yani meselesi yok meselesi Bir tek işte koku meselesinde biraz dezavantajlı ...o yaz olduğu için... ...ama onun dışında... ...afet bölgesi kolay ulaşılır, ulaşılır bir yerdeydi... Evet. ...yani İstanbul doğduğu için... ...denizden de ulaşım evet. olanağımız vardı... Burada ise kışın 10-11 şartlarında beden hiçbir şey kalmadı. Yani ne su var ne elektrik var ne iletişim Bazı yerlerde var. yol yok. Evet. Şimdi mesela ben ki size çok yakın şimdi söyleyeceğim şey mutlaka ve mutlaka bir tersis şeyinin ağının kurulması gerekiyor. Çünkü cep telefonları ve internet sonuç olarak operatörlere bağlı ve ne hale geldiğimizi görüyoruz ve yani. Bu iletişim bırak günleri saat, dakika için bile çok önemli. Çünkü enkaz altından iletişim kurarak kurtulan insanlar oldu. Konum vesaire. Şimdi, ama telsizin şöyle bir avantajı var. İsterseniz siz anlatın. Yani hiçbir bir telsizci olarak yaşar kaptandan ya, o, o zaman yaşar kaptandan mi? telsiz gerekli değil mi? Şu andana kadar işler bilemiyorum ama eskiden e, halk bandı telsiz dediğimiz telsizler kullanıyorduk bu sistemi. E, gerek yardım konusunda gerek işte halk bandı olarak bir yerden bir yere gidecek. Yani kullandığımız telsizlerimiz vardı. Bunlar da e, şey noktasında hala kullanılıyor. E, arama kurtarma ekiplerinde hala telsizlerimiz var. Fakat yani, deprem getirdiği şu var. İlk önce kime yardım edeceksin? Orada sen de depreme uğramışsın. Senin de ailen var. Buradaki en büyük eksiklik orada zaten. Millet birbirine, kimse birbirine unutma ekip olmaz. Bu kendi işte. ailesi de toprağın altında kaldığı için herkes kendi derdine düştü. Tabii. Çevre illerden oraya ulaşım türüs sıkıntı çıktı. Ee, 99 deftemizdi. Şöyle bir şeyini hatırlıyor dediğimiz o proje işte ortadan kaldırıldı. Niye? Darbe olacak diye. Araba yapma lükslerleri varmış gibi darbe olacak diye kaldırdılar ortadan. Yani çok ayrıntısına girmenin lüzumu yok. Masya projesinin yani o askerlerin. En iyi eğitime verdiği yer askeriydi. Şimdi bir şey, <gülüyor> telsizi biraz daha ben konuşmak istiyorum. Çünkü telsiz bu, bu, bu afette de mutlaka olduğu polis, emniyet kullanmıştır onların telsizi zaten. O, o Ama bizim e, benim önerileceğim o eğitim meselesini konuştuk ya. Yani Ortaokul'da lisedeki çocuklara telsiz nasıl kullanılır telsiz konuşma adabı nedir? Şimdi orada da kitlenme olmaması lazım. Evet. Değil mi? Yani tersiz hepimiz biliyoruz dediniz. Evet. Kim kullanacak? Kim kullanacak? Dolayısıyla mesela tersiz çok ciddiye alınıp tasarlanmalı. Yani bir telsiz, bir tersiz abi iletişim tasarlanmalı. Bunu da beşte Yaşar gibi tersiz uzmanları yapacak. Şimdi gene deprem sonrası ben geçen hafta söz etmişim ama sizlerin de fikrinizi alayım sizde mekanik. Bilginiz vardır herhalde. Şimdi e, ne yaşadık bu son defrende? E, yakıt yok. benzin yok. Su yok. Elektrik yok. Ben e, mimar olduğu için ve biraz da bir tasarım meselelerine çok e, ilgim olduğu için e, insan gücüyle çalışan aletler tasarlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani nedir bu hepimiz biliriz işte ıı, bisikletlerimizin kenarında ki şey ıı, isim söylesene dinamo. Yani dinamo'nun mantığı nedir işte mekanik ıı, evet mekanik bir hareketten elektrik üretme. Evet. Hareket. Şimdi o zaman ıı, oradaki insan gücünün yani bu anlamda kullanılabilir bir mekanik güç olduğunu düşünüyorum. Yani Osmanlı döneminde bu İtalyanların kullandığı basma, tulum, tulum evet, yani tulumba, hatta tulumbaçiler de onlar. Yani çok basittir. İşte karşıtı bir şey vardır. İşte yaparlar, Oradan su alır diye da götürler. Şimdi dolayısıyla insan gücüyle elektrik üretebiliyoruz. Ettiğimiz elektrik, daha sonra elektrik üretebiliyoruz, artı akış harcı yapabiliyoruz. Önkülerden telefonları, telsizleri çağrıcı edebiliyoruz. demek ki böyle bir alet ki var bu. Yani siz de bilirsiniz e, şeyde bu e, kollu el fenerleri var zaten. Şu anda bütün dağcılar vesaire kullanıyorlar. Demek ki bir şey icat etmiyoruz. Ama, Ama var olan bir şeyi deprem sonrasına e, adapte olmak üzere geliştiriyoruz. Yani ne yapabilir bu? İşte bir tane şey, işte şu kadar amper evet. üretir ihtiyaca göre ama daha büyüğünü daha çok insanlar çalıştırıp daha fazla yani üretmemiz mümkün. İkincisi su su yapıcılar vardı gemilerde. Teknisi de var. Eve, de, ev, var. Evet. evet. Dolayısıyla e, şey de e, yine insan gücüyle bir arıtma yani şey e, elemanı tasarlanılmış olduğu. Bu da mesela şu olabilir: küçük bir şey evlere yönelik mesela saatte bir litre su içilebile su üretiyor. Biraz daha büyük on litre, biraz daha büyük on Artık bu mahalle toplanma yerlerinde ise şu işte saatte 4 ton içme suyu olacak. Ama bu hem şebeke çamurlanmış şebeke e, suyunu temizleyecek. Deniz kenarındaysa denizden aldığı suyu e, kullanılır su haline getirecek. Dere varsa dere, göl varsa göl. Yani doğrusu ile, e, şey e, deprem sonrasına niteliksel olarak da hazırlanmamız gerekiyor. Burada mesela ben kendi adıma e, endüstriyel tasarım şirketleri ya da tasarımcıların bu konuda mutlaka kafa yolmaları gerekiyor. Mesela dün aklıma geldi ki bence o da çalışır. İşte can var biliyorsunuz. Orta boy bir bavuz, plastik bir şey içinde. İşte eğer gemi batıyorsa, tekne batıyorsa atıyorsun, o açılıyor. Deprem Ve bölgesinde arkadaşlar kurdular. Güzel çadır kurdular, kurdular. kurdular. Deprem bölgesinde denizci arkadaşlardan birkaç tanesi yaşam alanı oluşturmak adına oraya götürdü. Orada patlattılar. patlattılar. patlattılar. Kurdular. Şimdi, şimdi bu can elimizdeki bilgi. Ama şişme çadırdan söz ediyoruz. Bunun şöyle bir avantajı var. Şimdi normal bugünkü çadırlar bir kere soğuğa karşı çok yetersiz. Evet. Sıfırtmak için içine soba kuruluyor da yangın, yangın e, e, riskini getiriyor. ki şişme çadır bu da taz, yani o, olağan şişmelerden sürüklü ile tasarlanacak. Dolayısıyla o ç, e, şişme çadırın içindeki hava en kolay ulaşılan ateşle birlikte bir su kazanır ısıtılarak içinden geçen havayı da ısıtarak çadırın tamamını ısıtmaya kullanabiliriz. Yani buradan tekrar sanıyorum eğitime gelmek istiyorum. Daha neler yapılabilir? Sen mesela Azan ne ödedirsin? Benim burada konuyla ilgili çalışmışlığım olmadığından dolayı kalalık sayabilirler. Benim için en birinci mesele daima eğitimdir. Yani biz çocuklarımızı olağanüstü durumlarla alakalı bugüne kadar hangi okulda eğittik? Hiçbir okulda yani Türkiye sanki e, İsviçre'nin alt dağlarında yaşayan insanların ülkesi gibi anlatıldı. Böyle olmadığını 99'dan beri yaşaya yaşaya görüyoruz. Depremlerle karşılaşıyoruz. Bunlar bize neyi anlatıyor? Demek ki bizim her bölgede insanımızın hazırlanması gerekiyor. Çünkü olağanüstü bir durum oldu. 12 tane şehirde böyle bir yıkım gerçekleşti. Aynı şeyin Marmara'da olduğunda, daha büyüğü olduğunda şehirlere kim gelebilecek? Bunların kapandığını düşünün. Dolayısıyla insanlar kendi bölgesinde kendi yaralarını kendileri sarmaları gerekecek. Sizin az evvel verdiğiniz örneklerden de yola çıkarak mimar zanek öngörüm şu. Her okulda okuldan üniversiteye kadar, her mahallede mesela Gençlik örgütleri var. Mesela spor kulüpleri var. Bunlara hangi görevler yükleniyor? Hangi görevler yükleniyor? Bu gençliğe ne olarak bakılıyor? Bu gençlik eğer bir kol kuvveti olarak kullanılmayacaksa böyle önemli durumlarda nerede kullanılacak? Şimdi herkes işte askeriye gelseydi falan diyor. Tamam askeriyemiz var doğru e, tamam. Ama onun dışında da milyonlarca gencimiz var. Bunlardan da faydalanmalıyız. Yani, tabii, şey asıl benim konuşmak istediğim şey bu. Yani İstanbul'da olası bir depremde mesela Beykoz'da kim çalışacak? Üsküdar'da hangi insanlar çalışacak? Olayı kim yönetecek? Bu buyurduğunuz telsizi kim kullanacak? Hortumu kim tutacak? Yani Bunların önceden kamu tarafından, belediyeler tarafından planlanması lazım. Genel ölçekten yerel ölçeye kadar, mahalleye kadar bu indirilmesi lazım. Az evvel Yaşar Kaplan'ın dediği gibi filanca apartmanda herkes kendi canıyla meşgul. Peki yandaki apartman yıkılmadıysa oradakiler ne yapması gerekiyor? Buraya kadar inmesi lazım bu işin. Işte. E çünkü yani, tabi otoritesi nereye kadar ulaşabilecek? Herkes bir şeylerle meşgul olurken mesela ben evimde oturup seyredecek miyim? Oturup seyretmemeliyim ben olaya müdahil olmalıyım. Eğer canlıysam vücudum sağlamsa müdahil olmalıyım. Neyle olacağım? bilgiyle. O zaman ben bu bilgiyi almam lazım önceden. Bu bilgi yıllar içerisinde pekişmesi lazım eğitimlerle. Sadece sap bir bilgi verip, kuru bilgi verip, teorik bilgi verip insanları göndermememiz gerekiyor. Sadece deprem eğitimi değil, aynı zamanda sağlık eğitimi de verilmesi gerekiyor. Evet. Tüm evet. vatandaşların sağlık eğitimini alması gerekiyor. İlk yardım. Bu da evet, ilk yardım. Bu da yetmez. Olası diyelim ki nükleer bir saldırı oldu ülkemize. Ne yapacağız biz? Vatandaş olarak. Evet. Bunlarla ilgili de bu ülkenin insanın eğitilmesi gerekiyor. Gelin ki biyolojik bir saldırı oldu. Tekim adamlar konuşuyorlar. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Şu kadar insan ölecek, bu kadar insan ölecek. Bizim gençliğimiz, insanlarımız ne yapması gerekiyor? Bunlarla ilgili gençliğimizin bilgilendirilmesi gerekiyor. Boş kavgalar yerine gençlik örgütleri, spor kulüpleri bu işlere yönlendirilmeli. Çevrenin güzelleştirilmesi ilgili alanlara yönlendirilmesi gerekiyor. Ya öncelikle yapılması gereken benim birinci inandığım şudur. Cumhuriyet vatandaşlarına, cumhuriyet vatandaşları olduğunu, bu ülkenin her karışının kendilerine ait olduğunu bilmelerini öğretmesi gerekiyor. Peki biraz şu ekip işine dönelim. Mesela ben şunu da önemsiyorum ki bu gemi ya da tekne yaşamına uygun biraz program başında işte kaptanın en üst otorite olduğunu söylemiştiniz. Doğrudur. Ee, bir liderlik meselesi olmayı, olması lazım. Bu soğukkanlık ve sükuneti dişiliğinde barındıran, her koşulda e, işte, e, paniğe kapılmayan, duruma adapte edip, ki burada kaptanın mesela şey çok önemlidir, kaptan panik zaman geri batabilir. <gülüyor> Öyle diyor. Yani kaptan dediğimiz insanın doğukkanlı, duruma hakim isterseniz bunu bir örnekle açıklayayım. Tabii. Mesela bir geminin sancak tarafından denize adam düştü. Eğer bir kaptan şöyle bir anons yaparsa gemide 2000 tane yolcu var, 1500 tane yolcu var. Düşünün ki boğazdasınız şehir hatları vapurunda ilerliyorsunuz. Bir yolcu denize düştü ve kaptan anonsu şöyle yapıyor. Sayın yolcularımız şu anda bir gemiden adamımız düştü falan o yolcunun halini düşünebiliyor musunuz? O yolcu panikle kaptanın dediği tarafa geçer, gemiyi alabora eder. Oysa kaptanın anonsu şöyle yaparsa, el yolcularımız, gemimizden bir yolcumuz denize düşmüştür. Hepten yerlerinizde kalmış, sakin ve soğuk kalmanızı koruyuz. Personelimiz gerekli işlemi yapacak, yolcumuzu denizden alacaktır. Bu durumda hem personelimiz hem de gemideki yolcuların hiçbir Panik havasına kapılmaz. İşte liderlik dediğiniz şey, bu olağanüstü durumlara, hazırlanan kitleye, bu olağanüstü şartlarda yöneticilik yapma sanatıdır. Bunu yapabilecek olan kişileri önceden iyi bir eğitimden geçirmemiz gerekiyor. Evet okullarda eğitimleri verdik, liselerde eğitimleri verdik. Spor kulüplerindeki sporcularımızı eğittik. Gençlik örgütlenmelerindeki gençlerimizi eğittik. Ama bunlara bir de liderlik yapacak insanlar lazım. İşte bunlar kamu otoritesi dediğimiz insanlardır. Onlar da gelirler bu gruplara ne yaparlar? Liderlik yaparlar. Bunları yönetirler. Devlet aynı zamanda da asayişi ne yapmış olur? Sağlamış olur. Kontrol de olur. Böylece bu sıkıntı giderilir. Peki deprem sonrasında hayatta kalmak eğitimli verecek öğretmenlerimiz var mı? Bulunur <gülüyor> <Olur. gülüyor> ama biraz önceki e, mevzule ilgili Hasan Kaptan'ın söylediğiyle ilgili tam söyleyeceğim. Bir gemimiz var. Gemi e, yan yatıyor. Batmak üzere. Kaptan çok tok sesle konuşuyor. Çok kendine emin. Merak etmeyin diyor Sen Yoluzlar. Rangi bir sıkıntımız yok. Gemimiz batmaz. Kurtarma hareketi gerçekleştiriliyor. Herkes sakin yerinde kalsın. 800 tane yolcu. 800 kısım tane yolcu. E, sonradan yapılan tatkikattan büyük bir çoğunluğu çok iyi yüzme biliyor. Gemide kalıyorlar. Herkes kameralarında rahat rahat oturuyor. Oldukları yerde ölüyorlar. Birkaç örneği var mı? Var. İşte ondan bahsediyorum. Örneklerden bahsediyorum. O kaptanın kendinden çok emin konuşması. Yüzme bilen yolcuların gemiyi terk etmemesine neden oluyor. Kaptan kendinden çok emin. Yani bu Titanic de. işte bakmayacak gemi gibi Ama Ama söylenen. Ama gemiyi terk edin ya da etmeyin kararı kaptana ait. Yani Bizim amatör denizcilikte altı kural şudur, asla tekneni terk etme. Yani o cansalığı, sen bile onu cansalının tekneye bağlı tutacaksın son ana kadar. Yani Mesela ben, bu depremle ilgisi yok ama soğukkanlılıkla ilgili ben kendimden bir örnek verebilirim. Bir aşağı yarışında, yelken yarışında, Sigrid açıklarında sanıyorum, Broş dediğimiz bir şey dedik, balon seyri yapıyorduk. Ee, yandan gelen ani bir rüzgarla tekne yaptı. Babara olmadı ama şöyle anlatayım size. 18 metre direği vardı. Direğin ucundaki rüz, e, rüzgar ölçülerin paraketesi, yani suya gitti. İlk yaptığım iş, kimse yerinden kıpırlamasın dedim. İkincisi sayımız tamam mı dedim. Tamam dediler. Halatlardan uzak durun dedim. Ondan sonra ben e, alışkanlık olarak yaratıda her zaman e, benimde bir çakı bıçak vardır. Ne yapacağımı anlattım. Balon çünkü suyun içinde e, ben ana erken e, boşalttım. Bu suyun içine girdi. Ne yapacağımı söyledim. Balonlu kutasını keseceğim. Halatlardan uzak durun dedim. Sonra kestim. O halat ee, yani şey kesince <gülüyor> mandardan e, erken aşağı indi. Hattın aktığı e, elemanın dumanlar çıkıyor. Orada bir kişi elini hani yanlış bir şey refleksle halatı tutmaya isterse elini parçalayacak. Dolayısıyla kendinden öyle verdi Ayıp oldu bilmiyorum ama bu bu önemli bir şey. Soğuk havada olmak ve ne yapacağını bilmek, ne önereceğini de bilmek. Yani belki. Hem sen haklısın hem de e, Hasan haklı beni terk etmek bir e, koşullar bir, bir şeydi durumda doğru karar olabilirsin. Buradaki zaten iki olay da ikisi birbirinden farklı olan. İki olay da farklı. Birincisinde yolcunun biri düşüyor. İkincisinde gemideki yolcuların hepsi tehlikede gemi batmak üzere. Hı? İki olay birbirinden farklı. Yine de sonuçta gemiyi terk etme kararı kaptanın kararı. Tabii. Kaptan burada yolcuyu tabii ki sakinleştire, indirmesi lazım. Denize atladılar, hipoterm de Onlar çok farklı seçenekler. Benim anlattığım örnekte şahs şahsın birisi denize düştü ya da atladı. Hı. İkinci örnek ise gemi batıyor. Onlar birbirinden farklı durumlar. Yani orada bir tasdik yok. Sizin noktasında bir güzel de denizden bir örnek vereyim. Costa Kongolojida'yla, Hatırla yanlış hatırlamıyorsam, i̇şte, ee, karaya oturuyor, batıyor. Aptan bütün personeliyle beraber yani hepsi şeye biniyor. Filkalın. Filikalara biniyor. Gemiden ayrılıyorlar. Bu arada işte e, zannediyorum gitarcı arkadaş gemideki yolcuları eğlendiren. Ondan sonra koşturuyor telsizin başına. Bakıyor kimse yok. Gemi yan yatmış bakmak üzere. E, telsizle beraber işte çağrı yapıyor. İşte diyor burası Konkur, Kosta Konkorda da sesimi duyan var mı? Birisi cevap veriyor. Böyle böyle gemi batıyor. Ya sen kimsin diyorlar. Ben diyor geminin gitarı inanmıyorlar. Personel nerede? Hmm. Demek, gemiyi de, personel gemiyi yolculuğundan önce terk ediyor. Ondan sonra telsizi bilmek noktasında işte çağrı yapmak noktasında adam çağrı yapıyor ve e, oradaki ekibi çok güzel ayarlıyor. O andan itibaren yanındaki o yardımcısıyla beraber ahliye süper bir ekip oluşturuyorlar. Öl, daha ölen kalan olmamış. Kayıtlara da geçmiş olay. En başa döneceğiz. Ekip, ekip, ekip. Tabii ki bu ekibin eğitimi. Yani bu deprem bize öğretti ki depremle ilgili çok az şey biliyormuşuz. Depremle yaşamayı öğrenememişiz. Benim işte bu insan gücüyle çalışan aletlerin tasarlanması meselesinde... Yaratıcı olmayı becerememişiz. Çünkü bu yaratıcı aynı zamanda yani bu, bu kriz anlarında o kadar önemli ki orada bir küçük ateş yapmayı, yakmayı becermek bile oradaki hayat konforunu değiştirebiliyor. Hatta işin psikolojik tarafına da girelim. Mesela ben hepimiz gibi ben televizyonları seyrediyoruz. Orada çaresiz bir insan nüfusu var. Haydım bekliyor. Ama o rol gücüyle çalışan, fayda üreten aletler oradaki toplumsal psikolojiyi de olumlu etkileyecektir. Öyle de diyebilir miyiz? Toplum topraktan uzaklaştıkça kendine olan güvenini de kaybediyor. Ya da yeteneğini kaybediyor. Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse bunun felsefesi, toplum topraktan ayağını ne kadar yukarıya doğru etmişse, Toprakla bağ kopuyor, toprakla bağ kopan toplumun kendine olan özgüveni, bahsettiğimiz yaratıcılık dediğimiz şey ortadan kalkıyor. Hmm. Toplum ayağa topraktayken üreticiydi, şimdi tüketici. Dolayısıyla mekanik bilgisi de gittikçe azalıyor. Hmm. Mesela benim gene e, saptadığım bir şey var ki mutlaka siz de fark etmişinizdir. Şimdi afet alanından uzakta olmak insana çok yıpratıyor. Yani buradasın, İstanbul'dasın, hatta sıcak evindesin ve orada milanlarca kişinin ikisi derecelerde yaşamaya çalıştıklarını e, biliyorsun. Yardım etmek istiyorsun. Yardım noktalarına giden her insanın koli paketlemesine, okulüleri taşımaya kadar iş yapıyor olmaları o olumsuz e, şeyi, e, psikolojik durumu olumlu, olumlu şeye doğru götürüyor. Ben şey yapıyoruz duygusu yaratıyor. Yani bu, bunlar bence çok önemli şeyler. Bir ben zamana bakayım. Bu arada bu programa Beykoz'da kaydediyorum. Evet az bir zamanımız kalmış. Daha sonra da meteoroloji durumları için yakana bura bağlanacağım. Yani hem burada hem de oradaki şeyleri o durumları öğrenmek için. Hasan Gültekin. Kaptan Hasan Gültekin. Diyeceğim bir şey var mı? Sonu teşekkür <gülüyor> ederim. Bize ağırladığınız için. Sağ olun. Yok beni <gülüyor> Ben sizin kahvenizi içtim. Ee, programınızdan dolayı da teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz. Peki. Evet. Kaptan Yaşar. Değerli yani, teşekkür olur. ediyorum. Oya <gülüyor> kadar geldiniz. Misafirimiz oldunuz. Öyle sevgiliminizi Çok teşekkür ediyoruz. Peki. Teşekkür birazdan göre de bu birlikte olacağız. Bu kayıt. Cumartesi günü program saatinde canlı yayında olacağım. Evet, canlı yayındayız. Dün Beykoz'da kaydettiğim sohbeti yayınladık. Şimdi yalnız o sohbette bu can salı meselesini yeterince ayrıntıyla konuşmadığımızı fark ettim. Dün akşam programı dinledikten sonra. Şimdi telefon attığımızda Hasan Gültekin var, Kaptan Hasan. Hasan merhaba. Merhabalar Beysun Bey nasılsınız? <gülüyor> Sağ olun Asancığım. Ee, ya şu can salının bütün nitelikleriyle dinleyicilere aktarır mısın ayrıntılarıyla? Yani ne nasıl e, çalışıyor, ne içeriyor, e, insan hayatını e, sürdürmesi için denize ne işe yarıyor? Çünkü, çünkü oradan e, can çadırına e, önermiştik. Bir anlatır mısın lütfen? Tabii gemilerimizde can kurtarma aracı olarak iki tane malzememiz var. Bir tanesi filikalar, diğeri can salları. Can salları dört kişilikten başlayıp 300 kişiliğe kadar çıkabiliyor. Gemilerimizde ve teknelerimizde farklı boyutlarda takdir edersiniz ki bulunuyor. Büyük olanlar, 300 kişilik olanlar, 150 kişilik olanlar, bunlar yolcu gemileri için. Daha küçüklerde daha küçük olan malzemelerimiz bulunuyor. Cansallarının içerisinde 27 parça eşya bulunuyor. İşte bunlar neler dersek cansallarının dibinde iki tane tabanımız var. iki kat taban. Hipotermiden insanları uzakta tutabilmek için. Eğer bunlar yeterince şişmezse onu şişirmek için elle kullandığımız manuel olarak pompalarımız bulunuyor. 2 adet küreğimiz bulunuyor. Çünkü bunların motoru yok. Kürekle hareket ettireceğiz. Deniz demirimiz bulunuyor. Bunun yanında Bazılarında peksimet ve su bulunuyor. Bu da sefer bölgesine göre değişiyor. Yakın kıyısal seferde çalışan gemilerin cansalları ve filikalarında su ve peksimetimiz bulunmuyor. Peksimet diye bahsettiğimiz şey 10 bin kilojül kalori sağlayan kişi başına bir adet helva ile püsküvit arasında bir tadı ve sertliği bulunan malzeme, yiyecek bir malzeme. Diğeri de cansalında yine kişi başına 1,5 litre suyumuz bulunuyor. Bu bahsettiğim malzemeler, bu iki malzeme açık denizlerdeki gemilerin cansalları ve filikalarında bulunan malzemeler. Yakın kıyısal seferde ise bunlar bulunmuyor. Bunun dışında dediğim gibi 27 parça malzeme var. Bunlar çakılarımız var, iki adet bağlı çakımız, pompamız var. İçeride su birikirse suyu boşaltmak için kullandığımız ismine evlerde maşrapa dediğimiz malzeme denizliğe, Hoş geldin diyelim dinleyicilerimize. Orada biz Çamçak ismini veriyoruz. İki adet süngerimiz var. Bir tanesi altta kalan diğer suyu temizlemek, iyice kurutmak için. Diğeri ise o cansallığın içerisinde bir çadır gibi şiştiğinde hep beraber oturduğumuzda nefes aldığımızda o nefeslerin tavanda oluşturduğu yoğuşmayı alıp içme suyu olarak kullandığımız bir süngerimiz daha bulunuyor içerisinde bunun yanında pusulamız radar reflektörümüz gibi birçok malzememiz Cansal'ın içerisinde bulunuyor. Mesela bunlarla... Telsiz var mı? Efendim? Telsiz var mı? Telsiz var mı? Telsizimiz yok. Cansal'ında telsizim yok. Eğer gemiden giderken, gemiyi terk ederken geminin güverte zabitleri alabilirlerse o esnada can, e, acil durum telsizlerini e, Epirpi ve Sartı aynı zamanda gemi jurnalini bölge haritasını alarak Cansalı'na gemiyi terk ederek Cansalı'na gidiyorlar. Fakat Cansalı her zaman böyle istediğimiz şekilde atılamıyor. E, bazen mesela kendi kendine açıldı oluyor. Bazen ıslak terk yapmak zorunda kalıyoruz. Bazen de kuru terk. Üç şekilde Cansalı'yla gemiyi terk edebiliyoruz. Bu bahsettiğim Cansalı'na giderken epirbi Sartı, acil durum telsizini, gemi jurnalini götürebildiğimiz e, terk şekline kuru terk diyoruz. Geminin güvertesinde can salını mataforayla kaldırıp denize indirmek suretiyle yaptığımız iniş şeklidir bu. Bu her şey normal akışında giderken geminin battığını rahat bir şekilde gözlemlediğimiz bir durumda. Çok acil olmayan durumlarda yapabildiğimiz bir terktir. Bir de boyu 100 metreden büyük gemilerde, Baş tarafta bir tane can salımız olur. Bu can ne içindir? Baş tarafta bulunan personel geminin ortadan kırıldığını gördüğünde, geriye gelemeyeceğini anladığında burada bulunan can salını kaldırıp ne yaparlar? Denize atarlar. Güverteden patlatma parimasını çekmek suretiyle denizde patlatırlar. Kendileri de suya atlayarak giderler. Böylece ıslanmış olurlar. Buna ıslak terk diyoruz. Bunun Peki. dışında bir de kendi kendine terk şekli vardır. Can salını hiç kimse indirmese bile, üzerinde bulunan hidrostatik kilit sayesinde bağlantı kayışını kesip açacaktır. Dolayısıyla da can salı denizde yüzmeye başlayacaktır. Ee, bu şekilde çalıştığında buna da kendi kendine terk diyoruz. Bu üç terkin, üçü de tabi birbirinden farklı, farklı zamanlarda farklı şekillerde olabiliyor. Dolayısıyla can salının üzerine denizde Deniz bağı vurulmayan tek malzeme de diyebiliriz. Anladım. Deniz bağı biliyorsunuz bu... sizi dinleyenler bilirler. Ee, olağanüstü şartlarda geminin güvertesinden denize dökülmesini istemediğimiz eşyaları bağlamak için kullandığımız bağ deriz. Fakat evet. bu Peki. gemilerde deniz bağı vurulmayan tek malzememiz dediğim gibi can sallarıdır. Peki e, sevgili Hasan Kaptan. Buradan bu deprem çantasına gelmek istiyorum şu anda bütün anlattıkların aslında deprem çantasında olması gereken şeyler aşağı yukarı ama bu önerdiğimiz hep beraber can çadırı dediğimiz şey yani deprem afet anında barınma ve işte diğer bütün ihtiyaçları karşılayacak bir şey bu öneri aslında e, can çadırı e, bu şeyi de içeriyor yani her e, mesela İstanbul'daki sitelerde ya da mahallelerde bu tür e, can e, çadırları e, depremden uzak park gibi noktalarda stoklandığı zaman e, çok kısa sürede e, şey çalışmaya başlayacak şöyle bir şey var. Mesela e, çadırlardan söz ediyoruz. Çadırlar aslında uzmanlık gerektiren şeyler. Yani çadırı kurmayı bilmek gerekiyor. Bu, bu e, can çadırı dediğimiz şey ise sadece bir tetik mekanizmasını çekerek herhangi birine buradan bir ok işareti, burayı çek dediğin zaman kendiliğinden e, kurulacak bir sistemden söz ediyoruz. E, dolayısıyla... E, çok işe yarayacağını ben kendi adıma düşünüyorum. Peki e, zamanımız bitmek üzere bilmiyorum Gökhan Abur yayında mı havanın durumlarını konuşacağız. Telefonla evet. bağlıyormuşuz. Peki e, Hasan Kaptan e, bu e, cansalları Türkiye'de üretiliyor mu? Tabii cansallarını üreten firmalarımız var. Bununla ilgili hmm. çalışan firmalarımız var. Filikaları üreten firmalarımız var. Tabii ki. Aynen. Bu can salların içerisinde söylemeyi unuttum. Ee, bir de ilk yardım çantası bulunuyor. Hani deprem çadırında bulunması gereken şeyler gibi düşünebilirsiniz bunu. Hmm. İçerisinde hmm. ağrı kesiciler, pomatlar, sargı bezleri bulunan bir e, ilk yardım çantası da bulunuyor. E, onu da e, ayrıca hatırlatmak isterim. Bizim bu can salları da altlarında bulunan karbondioksit tüpünün patlaması sonucu genleşerek açılıyor. Sizin bahsettiğiniz sistemle de zannediyorum uyumlu. Evet tabii ki. Ama zaten bu can çadırı dediğimiz şeyi yeniden tasarlamamız gerekiyor. Yani var olan bilgiyi biraz daha geliştirerek deprem sonrası... Bilgiyi karaya taşımak diyebiliriz. Evet. evet, evet aynen öyle. Peki evet. Gökhan Abur Yayında mı? Peki Hasan Gürtekin kaptana e, teşekkür ediyorum. E, bir küçük mü müzik arası vereceğiz Gökhan'a buraya bağlanmak için. Evet Gökhan burada birlikteyiz. Gökhan merhaba. Merhaba beyşun. Evet Gökhan afet haberleriyle e, dolduk. Ama e, bu arada e, hava inanılmaz güzel ya da tersini söyle İnanılmaz berbat şu anda İstanbul'da. Lodos var. Günlük güneşlik ve ciddi bir kuraklık bekliyor sanıyorum. Bizi yanılıyor muyum? Şimdi Beysun'a evet çok kurak bir kış geçirmeye devam ediyoruz. Ama çok büyük olasılık soldan itibaren e, Balkanlardan gelecek daha şirin ve yağışlı bir hava var. Bu çarşamadan itibaren ülkenin kuzey iç ve doğu kesimlerine etkisi altına alacak Tabii kuraklık Marmara'da, Ege'de, İçhanoğlu bölgesinde, Batı Akdeniz'de ve Güneydoğu'da kendisini oldukça hissettirdi. Şöyle söyleyebilirim. Tabii toprak oldukça kurudu. Ürün için çok önemli. Sulama barajlarında ve özel enerji barajlarında azalma var. İstanbul'daki barajlarda ise çok enteresan. Geçtiğimiz haftalarda kar yağdı biliyorsun. Çok az da kar evet. yağmış olsa bu iki hafta boyunca %2'ler seviyesinde baraj yükseldi. Bunun iki sebebi var. Birinci, tabii kar yağışının toprak tarafından evinip baraja havzaya gönderilmesi. İkincisi de uzun zamandır rüzgarın çok zayıf olması ve yüksek basın çekmesi altında olmaması. Ama dediğim gibi Şubat'ın son günleri ve özellikle Mart'ın ilk günlerinde hem hava soğuyacak hem de yağışlar ülkenin büyük bir çoğunluğuna yayılmış oluyor. <gülüyor> Departörü besinde yağış yok. Orada da sıcaklıklar yükseldi. Gündüz sıcaklıkları yer yer 19-20 de çıkıyor örneğin Adana'da 22 derece olan sıcaklık, Malatya'da Kahramanmaraş'ta 23-24 dereceye kadar çıkmış olacak. Bu koşullar orada da çarşambaya kadar devam edip çarşambadan sonra bölge yeni bir yağışlı tavan etkisi altına girecek. Ülkenin geneline baktığımızda tabii kuvvetli bir Lodos'ta biraz da senin bahsettiğin gibi Lodos yarın da kuvvetlenecek ve sıcaklığı daha da yükseltecek. Ama Lodos'un bir özelliği var biliyorsunuz bulutlanmayı artıracak. Önce Batı Akdeniz'e daha sonra ise Salı'dan itibaren ise biraz söyledim, Trakya'dan başlayarak yeni bir yağışla alan etkisi altına gireceğiz. Bu yağışlar Salı günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege yetkilip iç kesimlere doğru ilerleyecek. Özellikle Perşembe'den itibaren yağışların iç kesimleri etkisi altına almasını bekliyoruz. Şimdi tabi genel gruba baktığımda sıcaklar asılacak demiştim çünkü normal değil örneğin İstanbul'da en yüksek sıcaklık bugünlerde 9.5 derece olması gerekirken 17-18-19 derecelik sıcaklıklar var bunlar tabi normal değerlerde değil ama tekrar vurguluyorum yağışlar cuma günü hemen hemen ülkenin tüm etkisi altına alacak yer yer doğuda kar yağmıştı orada çığ riski devam ediyor ve bu yağışların önümüzdeki hafta cumartesi günü de Batı Akdeniz'de kesilmesini ama Doğu'da devam etmesini bekliyoruz. Umuyorum ki Mart ayı Marta düşünden itibaren ülke yeni bir yağış davanın etkisi altına girmiş olacak. Evet umarım da yeterli olur çünkü gerçekten çok az zaman kaldı yeterli evet. yağışları almak için. Umarım bir kuraklık yaşamayız bu yaz. Peki Gökhan'cığım çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim, iyi günler diyorum. Hoşça kalın. Evet, açıkladığınız bu haftada böyleydi. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.